Çardaklı çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin, hasat günü de hakkını, öşrünü verin fakat israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez.